çok esirgiyendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Zira onlar, kafirlerin kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerdekilerin hepsi